ilmanın ağaçtan bir yakın düşmez. Buna iman ediyoruz. Öyleyse bunları bakıp kendiliğinden koru veren, işte yağmurun etkisiyle, denizin kabarmasının etkisiyle, işte efendim bir yerde fay hattının çatlaması etkisiyle deprem olduğunu, kendiliğinden olduğunu söyleyen insanların birçoğu şunu demek istiyorlar. Allah'ın yeryüzünde müminlere, müslümanlara yardım edecek hiçbir harika gücü ve kuvvet yoktur. Neden? Dua ederseniz gelmez. Artık kimin silahı var, kimin maddi gücü var, kimin ekonomik askeri gücü var, o yeryüzünde dilediği ve istediği her şeyi yapan Müslümanları Allah'tan bir mucize beklemeleri müstahildir, imkansızdır. Böyle bir şey yoktur. Bu düşünceyi yaymak için şu anda Türkiye'de ve bütün Alem-i İslam'da var güçlerle çalışıyorlar. Zaten 200 yıldır Mısır'da ve Hindistan'da en büyük tahribatı bu sistem yaptı, bu düşünce yaptı. Onun için bu ayet-i kerimeler üzerinde yapılan teviller... Çevirilen oyunlar, ifsatlar atlı hayal alma. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا Bir başka rivayette de işte Allah'ın kendilerinden sakının dediği onlardır. Onlardan sakınacağız. Siz Kur'an'ın müteşabihine tabi olan, ittiba eden onun üzerinde yoğunlaşan buna daha gayret edip bütün mesaisini buna harcadan harcayan ve bunu bir ilim, felsefe haline getirmeye çalışanları gördüğünüz zaman Allah'ın kendilerine takını dediği işte onlardır ya Ayşe diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şekik Rahmetullah aleyh Abdullah ibn mesuttan su ile Abdullah ya an şeyin Abdullah ibn-i Mesud'a bir şey soruldu. An şeyin fekale. Dedi ki inni leekrahu en uhille leke şeyen harramahu allahu aleyk ev uharrime ma ahallah Allah leke. Ben eğer sana cevap verirsem cevabımda Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi haram kılmaktan kaçınırım. Onu keriş görürüm veya Allah'ın sana helal kılmış olduğu bir şeyi de haram kılmaktan Allah'a sakınırım Allah'tan sakınırım korkarım yani bunu kerih görünüm hoş görmüyorum burada biz konumuzun başlığı babın başlığı neydi fetva vermenin kerahiyetine dair değil mi işte bakın Abdullah ibn Mesud gibi bir insan bile hadisler herkes tarafından rivayet edilince bidat ehli fitne ehli dalalet ehli hadis nakletmeye başlayınca insanlardan hadis sorup hadis öğrenmeye çalışınca Abdullah ibn Mesud hadis rivayetini bıraktı. Külli değil ama. Ehline söylüyordu. Biliyorsunuz İkrime onun kölesiydi. azatlık kölesiydi. İkrimeyi kapıya bağlardı. zincir burada ayağına. İkrime'nin önünde durur. İkrimeye ilim öğretirdi. İkrime bir gün gelecek. Biz gideceğiz. Bu ilme ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla fetva vermekten kaçınmak. Onun için şimdi soruyorlar bizi. Her şeyle konuşuyoruz. Evet. Muhammed İbni Sirin'den gelen bir rivayette o da Hümeyd İbni Abdirrahman'dan naklediyor. Kale dedi ki لِأَنْ اَرُبَّهُ بِعِيِّهِ ahap iley men en etekelfa ma la alim ben bana sorulan herhangi bir fetvayı onun cevabında acizlik ortaya koyarak acizlik sergileyerek onu geri çevirmem bilmediğim bir konuda cevap üstlenmekten daha hayırlı tekelüf denir biliyor biliyorsun buna tekelüf denir tekellüfte bulunmaktan çok daha benim için daha hayırlıdır diyor. Abdullah İbni Ömer'in Mevlası yani azatlı kölesi Nafi' rivayet ediyor. Ondan geliyor. Enne subaygan el Irakiyye anlatmıştık bunu. Bir başka rivayet olarak gelmiş burada. Ce'ale yesel an min el Kur'an fi ecnadil muslimin hatta kadime misra. Subay askerlerin arasında Müslüman ordusunda muhtelif konuları Kur'an'dan çeşitli şeyleri askerler arasında sorar, onları konuşurdu. Ta ki en sonunda Mısır'a geldiler. Febehas bihi Amr ibn al-As radıyallahu anh ila Ömer ibn Hattab. Ömer ibn Hattab'a gönderdi kim Mısır'ın valisi Fatihi Amr ibn al-As. Fakat me atta hı Rasul bil Kitabı Elçi Ömer'e mektubu getirince, sakar <gülüyor> ahu okudu onu. Fakale <gülüyor> dedi ki aynı <gülüyor> Rjulum Ömer hem adamı gönderdi Elçi ile beraber bir de mektup gönderdi. Fakale fil Rahlı al yük getiren devlerin servanı. Ala umarı absir <gülüyor> enyakune zehde, yani iyi gözle gözetle, olay ki o kaçabilir, gidebilir. Fetusi be kemini biril okulbetir <gülüyor> mucia. Git onu gözetle kolla, sakın ha sakın ola ki gitmiş olmasın. Eğer o kaybolur, kaçarsa sizin gözünüzün önünde benden sizi acıtan bir musibet görürsünüz. <gülüyor> o Medine'de kimse gitti ona al geldi. Fakala <gülüyor> bu dedi ki Ömer tesalu muhdesse muhdes olan istat edilmiş bit atlerden mi soruyorsun sen? Fakat Ömeru ilahı Rtaibi mincrid. Ceriit biliyorsunuz, ağacın kabuklarından kesilen şeyler. Öbüründe de ne demiştik? Şumhur yani e, çıpka. Onları diyor gönderdi, onları aldırdı getirdi bir yerden. Sadara hatta taraka zahru deburaten. Ona öyle vurdu ki sırtı kabardı. Hani. Arı soktuğu zaman kabarmak gibi, arının sokması gibi, sütü kabardı. hatta daraa. Sonra onu terk etti, bıraktı. Tahki iyileşincecekler. Sonra tekrar ona ne yaptı? Celk burdu. hatta daraa. Sonra tekrar bıraktı onu, iyileşicecekler. Feda bihi liyagudeluh. Sonra onu çağırdık. Haydi aynı sözü tekrar söyle bakayım. Ve kâle dedi ki... İn kuntâ turîdu katlî... Faktûlnî katlen cemîlem... Eğer Ömer... Ey Ömer... Sen beni katletmek istiyorsan... Öldürmek istiyorsan... Çünkü üçüncü kez vuruyor... Beni güzel bir ölümle... Öldür de kurtulayım... Ve in kuntâ turîdu entudâviyeni... Benim hastalığımı... Marazımı dikkat et... Bugün adam... Kur'an'ın müteşâbihe hakkında... Rasul'un hadisleri hakkında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur. Meşhur Bilal'in hadisi, bayram namazını eda ettikten sonra gelir, Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayetidir. Gelir mescitte, kadınlara hitap eder, konuşur. Kadınlar derler ki, ya Rasulullah bize de gel biraz hitap et. Hep erkeklere konuştun, seni bekliyoruz. Yani bize de özel bir ders ayır, tahsis et. Bize de bir şeyler anlat. Orada geldiğinde ne diyor? Kadınlara konuşuyor. Tasadduk ediniz. Sadaka veriniz diyor. Bilal'de ne yapıyor? Eteğini kaldırıyor. Kadınların küpelerini, bileziklerini, değil mi? zihnetlerini topluyor. Bu rivayet hepiniz değil mi? Meşhur bilinen bir rivayet. Orada diyor ki, tasadduk edin ey kadınlar, fe inni kun ekfer ahlin mâri. Modernistler diyorlar ki, Resulullah böyle bir şey söyler mi ya? böyle şey? Kadınların en çoğu ekferisi cehennemdeymiş. Böyle bir sözü Resulullah söyleyemez. Bak Resulullah'ın üstünde otoriteler bunlar. Bunlar izin verecekler, Mantıklar izin verecek, anlayışlar izin verecek. Resulullah da bu Resulullah bunlardan izin almadan sallarsa herhangi bir söz söyleyemeyecek. Allah ona her şeyi dinde beyan etme yetkisini verdikten sonra biz o konuşamaz diyoruz. Niçin diyorlar ya rastla çoğumuz cehennemin ehlindeyiz. Olacağız. Orada Resulullah'a hitabı bütün kadınlara. "Kavli li imratin minkum", "Kavli li jami'i'n nisa", yani "Bütünküm", öyle ki meâl-i Resul. Benim sizden bir kadına söz söylemem bütün kadınlaradır. Bütün kainatın kadınlarına söylüyor. Kadınların çoğu cehennemde olacak. Niye? Çünkü siz kocalarınızın size olan ikram ve izzetini, hakkın hukukunu inkar edersiniz. Tekfurnel asir. Asir işlet demektir. Muaşara. Resulullah bunu söyleyemez. Böyle bir hadis olmaz. Çünkü bu Kur'an'a aykırı. Hepsi Kur'an uzmanı. Hepsi ayetlerin uzmanı. Hepsi Ömer gibi Kur'an'ı biliyorlar. Ali radıyallahu anh gibi müfessirler. Hepsi Muaz gibi ahkamı çok iyi biliyor. Hepsi Abdullah İbn Abbas gibi Kur'an'ın tercüme anı. Onun için bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu fikirlere de bu düşüncelere. Bunlar ümmeti parçalayan, ümmetin dinini yıkmaya, yıkmayı hedef almış olan düşüncelerdir. Bunlar nerede caiz olup olmadığını âlimlerimiz konuşmuş. Biz de ona göre söylerim. Bunun dışında bir şey söylemiyorum. Gerek yok. vallahi Devam ediyor. Ve in kunta yani ya beni öldür. Öldüreceksin güzellikle öldür. Yoksa eğer beni tedavi etmek istiyorsan vallahi bil ki Ömer'den tedavi oldum. Hastalığım gitti. Öbür rivayette demiş ki kafamda bulduğum şeyler gitti. Kafamda hissettiğim şeyler kalmadı gitti. Fe edi nilehu ile ardhi, onun beledine, beldesine gitmesine izin verdi. عنه, bu yani ve katabe ile abi Musa el aş radıyallahu anhu, bu şeyde Yemen'in Hadramasun doğu tarafında, yani Küba ve Batı tarafındaydı memleketi. Ve katabe ile abi Musa el aş radıyallahu anhu yazdı abi Musa el aş aria, el Vay bizim halimize. O gün Ömer, Sübeyg cahilini fitne oluyor diye tedip ediyordu. Bugün biz Sübeyg gibi olmayalım diyoruz, vallahi bize fitne diyorlar. Dikkat edin. Ne kadar değişmişti zihniyetliyim. Bugün biz Sübeyg gibi yapmayalım diyoruz. Bütün suçumuz ve günahımız bu. Ömer gibi olalım diyoruz. Ömer gibi iman edelim diyoruz. Diyorlar ki hayır siz Müslümanların vahdetine zarar veriyorsunuz. Müslümanların düşünce zenginliğinin önünde engelsiniz. Ketebellehu ileyhi en la yücelisehu. <Sessizlik> <Sessizlik> Mücahalefe. Yani birazcık yanında durmak caiz. Ama uzun süre oturmak bir saat, iki saat, bir gün, iki gün, yarım gün, çeyrek gün. Hayır. Kimse onunla oturmayacak Müslümanlardan. Müslümanlardan. Özellikle zalike bu adamın çok zoruna gitti hiç kimse oturmuyor müslümanlardan bir hiç birisi onunla oturmuyor madem ev Musa şari emir aldı halifeden onu gözetleyecek adam koyacak izleyecek kim fonla konuşmayacak yapabilir misiniz şimdi bunu yapabilir miyiz şimdi bunu onun için izletimiz yok ya onun için zillet içindeyiz ya yani. Ömer'in izzeti gitti Ömer'in izzeti gittiği için Kudüs elimizde değil Yahudinin elinde Fetebe Ebu Musa İle Ömer'e Ona yazdı Ömer'e yazdı Enkab hasunet Tövbetuhu Subeyh'in tövbesi güzel oldu Güzel bir tövbeli tövbe etti Fekeb Amr ezenli nas Artık insanlara izin ver ey Eda Musa el-Eş'ari Subeyle otursunlar Kardeşleridir dur öyle ya Bu neyi gösteriyor bize arkadaşlar Sahabenin Kur'an'ın ilmine Kur'an'ın hukukuna, tefsir ilminin hukukuna ve tehlikesine dikkat ettikleri ve bunu hakkını muhafaza ettiklerini gösterir. Buna delildir, değil mi bu? Yoksa Ömer hiçbir zaman bir ilim ehlini meclisinden kovmadı. Ömer radıyallahu anhu bilirsiniz, ileri gelen Medine'nin uleması yaşlılarıyla bir araya toplanır, gelir toplanırdı. Ve onlara sorardı, çeşitli meseleler oldu. Derdi ki sen bu konuda ne dersin? Sen bu konuda ne dersin? Sen bu konuda ne dersin? Bazen cevap alamadığı olurdu. Zaman zaman Abdullah ibn Masud'u ne yapardı? Meclisinde bulunurdu. Abdullah Mesut'ta Masudda, rahmetullahi anhu. Böyle kısa, bacakları incedik, zayıf. Yani şimdi biz görsek kapımıza koymayız. Ne'azıbillah yani kibrimiz gururumuz çok feci. Hakikat bu. Tabi elbette öyle bir sahabinin toprağına kurban olalım. Canımız feda onlara ancak velakin Ömer der ki burada sen ne dersin ey gulam sen söyle bunun cevabını. Derler ki ya Ömer biz kocaman işte Medine'nin ileri gelenleriyiz. Şu hulamdan mı soru soruyorsun? E bir de ondan dinleyelim bu ayeti. Ayet şu anda hatırlamadım. Hakkınızı herhalde. Hatırlayın varsa bana hatırlasın. Soruyorlar. Abdullah İbni Mesud duhur olan cevabı veriyor. İşte hani akıl yaşta değil baştadır sözünü Ömer Ozman söylüyor. Buna benzer bir darı mesel. Bu da Abdullah İbni Mesud'un ilmine ve fıkhına delalet ediyor. Çocuk olmasına rağmen öğrenmiş. yüzden için Abdülselam da gelirken aldım geldim oğlum gel dedim bak yarın büyürsün inşallah ömrün olursa Bak okursun, işte sen yazarsın dersin ki bak ben küçücüktim, hadis dersini dinlemeye gittim. Başka amcalar duyarlarsa ne güzel derler minicik çocuk hadis dersini dinlemeye gitmiş. Bak Abdullah'ın çocuğu da burada. Bu delikanlı. Bunlar çok önemli. Onun için hadis ehli, hadis ehli çocukları 4 yaşından itibaren ben bunu anlatmışımdır. 4 yaşından itibaren hadis meclislerine alıp oturturlardı. E oradan da bir uydurma hadis çıktı. Maliki fakiflerinden suhnun onu bir kitabında yazdı. Rahmetullahi aleyhim. Çocuklarınızı ve delilerinizi meclislere yaklaştırmayınız. Eyvah bitti. Çocukları meclis, meclislerden kovaladık. Dövdük, sokladık. iteledik. Çocuklar mescidi bıraktı. Camiyi bıraktı. Gerçi şimdi çocukları aldatan şey çok da. Yani bunda tamamen suçta. Sizin değil, bizim de değil. Böyle uydurma hadisler ne oldu? Kadınlara yazı öğretmeyiniz. Kadınların işi gücü eğirmektir, yün eğirmektir hadisleri. Bunlar uydurma hadislerdir. Ölemamız bunu söylemiştir, ben bunu zannımda söylemiyorum. Dolayısıyla biz bu hale geldik. Onun için ilim hem küçük hem büyüğe fayda verir. Vallahi o küçüğün aldığı şey, o küçüğün dikkat edip ezberliği hıfz ettiği şey siz bilemezsiniz. Birçok şeyi çok çocuk küçükken annelere ders çalışırken öğrenmişlerdir. Geçen arkadaşlardan birisi anlattı. Ercan'ın sen miydin? Birisi anlattı. Bizim çocuk geldi evde dedi, falan sureyi okumaya başladı dedi. Allah'u ekber mini çocuk. Anneler ders yapıyor. Hıh, sen miydin Nuri kardeş? Anneler ders yapıyor çocuk ezberliyor. Şu berekete şu güzelliğe bakın. Onun için kardeşim çocuklarımızı mümkün merkezde getirelim. Ya adam çoluksuz ne ders yapıyor. Varsın desin. Çoluk çocukla ders yapıyoruz. Ne yaparız. Ne yapalım? Yani ne Arapça biliyoruz? Ne fıkıh okuduk? Ne hadis tahsil ettik? Ne usul tahsil ettik? Hepsi elimizden alınmış. İipari e bir araya gel şöyle güzel bir mecliste manevi bir hava teneksis edelim. 5 hadis onu rivayet okuyalım. Allah bize neyi nasip ederse, kalbimiz neyi alırsa inşallah ondan yararlanalım <gülüyor> İsmail ibn Ebi Halid rahmeti olarak diyor ki amir eşşah yakul diyor ki diyorduk ki de diye tercüme edebilirsiniz ben burada yani bütün sigalarım yüzde yüz o ifadenin tam tercümesi şeklinde anlaşılmasın yani muhtelif şekillerde ne yapılabilir onlar siyağa edilebilir İstifta Rəşıl Übeyi İbn Kâbın. Birden Übeyi İbn Kâb gelip bir fetva sordu. Söyleniyor ki, Munzir, dedi ki, Ey El Munzir'in babası, künyesini söylüyor. Ma tequlu fi keda ve keda. Şöyle. Şöyle olan bir şey hakkında ne dersin? Onun ismini vermiyorlar hadisinin. Gale ya bu neyye? Ubeyyü ibn-i bilir misiniz? Ubeyyü ibn Kâb, ehli kitaptandır. İslam'a girmiştir. Ömer radıyallahu anh zamanında yaşamıştır. Beni İsrail'in bütün ilmi, fıkhi kitaplarını bilen bir insandır. İslam'a girdikten sonra İslam'a güzel olmuştur ama ancak onun naklettiği bazı rivayetleri yani İhbarın an beni İsrail Beni İsrail'den haber verme cihetinde anlattığı şeyleri bizim tabiundan bazıları onları kimisi hadis zannetmiş kimisi de doğru bir tefsir zannederek tefsirlerine koymuşlar nakletmişler buradan hareketle de bizim Müslümanlardan bazıları çıkarlar ne yapmalar? Zehdi bir münefih gibi ve Ubey ibn insanlara dil uzatırlar hakaret ederler bunlar işte Yahudiliği, İsrailiyeti bize getirmişler, dinimize sokmuşlar şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar emin olun ben Arap kaynaklarını kastederek ederek söylüyorum size, Arap kaynaklarından Ubey ibn Ka'b'ı eleştirenlerin illetlerinden bir tanesi Arap ırkçılığıdır Arap milliyetçiliğidir dikkat edin Yahudiler 1912'lerden itibaren İsrail'e yerleşmeye başladıktan sonra Mısır'daki İslamcı, Arapçı ilim adamlarının birçoğu şey, übey şey İbni Kehaba dil uzakmaya başladılar. Hakaret etmeye başladılar. Bunlardan bir tanesinden kimdir? El-Menar'ı çıkaran Muhammed Reşit Rıda. Birisi de odur. Yani şimdi Arapların oradan çıkartılması Filistinlerin Yahudilerin yerleşmesi bizim tabiundan olan bir insan hakkındaki sözlerimizi de ne istediğimiz gibi konuşma yerine izin vermez. Sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Bugün biz daha fenasını yapıyoruz. Bugün biz daha kötüsünü yapıyoruz. Mesela Avrupalılardan bir kavram alıyoruz. Bir de binlerce, yüzlerce kavram alıyoruz. Bunları getirip Kur'an'ı tefsirde kullanıyoruz. Hadise uyguluyoruz. Dikkat edin. Biz daha kötü mü yapıyoruz? Arkada Beethoven müziği çalıyor. Önde Kur'an okuyor kardeş. Ayet okuyor. Hadis okuyor. Peki ya bu ne? Bizim yaptığımız daha fena. Ya bu neye dedi. Ey oğlum, yavrum. E <gülüyor> kânellezî seelteni anhu Kendisinden bana sorduğun şey ekane yani katkane oldu mu? Qalela hayır dedi. Qale emmele madem ki la dedin madem ki hayır dedin taajilni hatta yakuna bana ecel ver müddet ver ta ki o olay oluncaya kadar olunca gel bana sor. ben de senin tartışayım gereyim fe nu'alicu <gülüyor> hatta Allahu ekber şu, şu şu şu ahlaka bakın Ubey ibn Ka'b Yahudi Yahudiymiş. Dinimizi bozan bir adammış ama Ubey ibn Ka'b'ın ortaya koyduğu ahlaka bak. İlni <gülüyor> asla usule bak. diyor ki oğulcum bırak bu işi olunca gel bana süre ver olduğu zaman gel o zaman diyor fenuhalci enfusena nuhalci enfusena yani istihat edelim anlamındadır nefsimizde olan eksikliği ilim talep ederek biz giderelim sonra da sana haber veririm onun için kardeşim bela ve musibet dinde haddi ve hududu tanımamaktan çıktı. Beni İsrail bunun için helak olmuştur. Niçin? Allah'ın indirdikleriyle iktifa etmediler. Kendilerini rasullerinin bıraktıklarıyla iktifa etmediler. İnnemâ ehleke men kâne qablekum kesratu sualihim ve ihtilafuhum alâ enbiya'ihim. Nebilerinin terk ettikleri bıraktıkları sünnete ilme ve miras üzerine o hak mıdır doğru mudur alalım mı almayalım alalım almayalım ihtilafı oldu onları helak eden. Biz de bunu yapıyoruz. Bir hüküm geliyor. Bir tane yazar. Kadınlarla bir ara istediği gibi oturan sigara içen kadınlarla müsafaha yapan bunları derslerimde anlattığımdan dolayı beni beni bağışlayın. Çünkü misal verilmek zorundadır. Verilmek zorundadır. Verilmezse anlattığım şey kuru kalır, muallak semada kalır. Kur'an'da vadrib lehum meselen raculeyni değil mi üstadım? İşte Ona ne diyor? İh, misal de şu iki adamın misali. Meseluhum kemesalil lebi onların misali ateş yakan şöyle bir adamın misali gibidir. Misal vereceğiz gerekirse isim zikredeceğiz gerekmediği zaman isme gerek yok. Çok önemliyse ben ismi zikredeceğim. Ama önemli değilse isme gerek yok. Çünkü insanları saptırma makamında birisi ise ismini vermekte yararlar. Bu dinen cehktır. Cehkt de basihir olan gören insana vacip. Onun da edebi ve ahlakı var. Onun dışında inşallah çıkmayalım. <gülüyor> Mesruhtan gelen bir rivayette diyor ki Kuntu emşi maa Ubeyyibine Ka'bin yine ubey Ubeyyibine Ka'b'dan gelen bir hadise naklediliyor. Radiyallahu anhu diyor. iman Mesruk müfessirdir. Ubeyyibine Ka'ba ne diyor? Radiyallahu anhu. Biz de Radiyallahu diyoruz. Bu kadar bitmiştir olay. Tekale فَتَا مَا تَقُولُ يَعَمَّهِ Keza ve keza. Bir genç dedi ki, Ey amcacığım, şu konuda, şu konuda. Ne dersin? قَالَى يَبْنَ اَخ۪ي Yani ey yenim demektir o. Tamam Ey kardeşimin oğlu. اَكَانَ herde, Bu olmuş muydu? Oldu mu? قَالَى o da dedi ki Ubeyyü ibn-i Ka'ab aynı rivayeti naklediyor. Bir başkası Senet değişti Fa'fina hatta yakun Bizim muafsut bundan Saki olun çektir. Şimdi Bunlar nedir bilir misiniz? Bu yöntem ve usul Aklımızı ve kalbimizi Terbiye ediyor Kalplerimizdeki Marazı ve hastalığa Mualece Onun ilacı bu çünkü her yerde her şeyi konuşmayız. Tartışıyor benimle bir Müslüman. Sen oruçken birisi sana sövdüğü zaman bana sövdüğü zaman ne dememizi emreder Allah'ın Resulü? فَالْيَقُلْ اِنِّي Inni saim. Kur'an konusunda tartışıyor muyuz? Sünnet konusunda tartışıyor muyuz? İsnadı mı tartışıyor insanlar? Hadisi Kur'an'a arz etmeyi mi tartışıyor insanlar? Onlarda da ki, fe'inni cahilun. Onlarda ki, ben bu işin cahiliyim. Bu işin bilmeyeniyim. Git sen bilen de konuş. Hani gelirler ya, İmam Malik ile tartışmak isteyen insanlar. Hakkınızı helal edin, böyle rivayetlerin dışında bu sözlere girmemizin sebebi, yani, melelden uzaklaştırmak içindir sohbeti. Yani bıkkınlıktan uzaklaştırmak için. İmam Malik İmam seninle bir konuyu tartışacağız. Yani dini bir meseleyi veya bir ayeti. Ben hiçbir ayeti ve hiçbir dini hükmü tartışmam diyor. E peki ya bundan ne zarar görürsün ya İmam? Peki diyor İmam Malik ben rivayetin tamamını anlatmıyorum. Peki diyor, senle ben ihtilaf edersek, kime götüreceğiz meseleyi? Bir hakeme götürürüz diyor. Güzel, doğru. Hakemin söylediği senin hoşuna gider, benim hoşuma gitmezse. Benim hoşuma gider, senin hoşuna gitmezse. E bir başka hakeme gideriz diyor. Bırak diyor. Ben dinimi buldum, sen dinini kimle tartışacaksan oraya git. hakikat budur. Onun için batı düşünce sistemleri, batı kelamı yani batı felsefesi bizi dinle ilgili, İslam'la ilgili her şeyi tartışma zeminine çekiyor. Her şeyi münakaşa etme zemini haline için bilir misin? Her şeyi konuşur, tartışırsan savaşma gücünü kaybedersin. Onun için demokrasilerde, yürüyüşler, protestolar, anlaşıldı mı? Paneller, konferanslar, işte şunlar bunlar, e, protestolar nedir? Bunlar sizin kuvvetinizi, gücünüzü alır gider. Her şeyi konuşup tartışmak hangi ayetin acaba mucibince değerlendirilmeli? Ve la tenazauk niza etmeyiniz. Niza nedir? İki türlü niza vardır. Bir, hilafet meselesinden niza, ulul emir, kim olacak olmayacak. Bundan niza etmeyeceğiz. Çünkü biz ayetin bununla ilgili indiriliyoruz. Emirlik meselesiyle. Bir de, din ilminde niza etmeyeceğiz. Hakikatler belli ise, iştihatler sabit olmuş, muhkemat sabit, Müteşabihat belli, alimlerin bu konudaki sözleri belliyse biz ne yapmayacağız? Dinimizi tartışmayacağız. Tartışan kendisi gibi bir başka tartışanı bulsun. Ama bende hayır. Sizinle hayır olmaması lazım. Ameş rivayet ediyor bilirsiniz Ameş fakihlerdendir. Halı Kane An Şeyin İbrahim Nahi İsa Söyle An Şeyin, Lâm Yüzb Pihi İlla Jaraba Lâzi Söyle Anhu Bir Şeyden Soru Sorulduğu Zaman O Konuda Ancak kendisine sorulup da bilmiş olduğu bir sorunun tarzında cevap verildi. Sorunun cevabının tarzında bir cevap verildi. Muhammed bin Sirin'den gelen bir rivayette ondan nakledilen bir rivayet: Ennehu kana la yufti fi'l-farj bi şey'in fi Örfle ilgili bir meselede ihtilaf olan bir durum var ise meselelerde okundaki ihtilaflı meseleler hiçbirisine ne yapmazdı? Fetva vermezdi. Burada farzdan maksat zina ve buna benzer olan amellerdir. <gülüyor> Hammad ibn Zeyd diyor ki: Hadessene Es'ad ibn Rashid rahmetullahi aleyh, dedi ki bize söyledi, anlattı. Dedi ki Seeltu tağusen an meseletin fekâleli Tağus Yemen'in ravilerinden ve fukahalarındandır. Fekâleli kâne hâze kultunam Bu oldu mu? Sana bu konuda soru soruldu mu? Evet, ben de soruldu dedim. Kâle Allah'e yavla Allah Allah'ın adına sana kasem veririm ki Allah'ın adına söylüyorum ki yani Yemin gibi Ulkü Allah'e <gülüyor> Yani Allah için gerçekten Vallahi bu oldu mu? Evet, vallahi bu oldu Gibi <gülüyor> sonra dedi ki inna ashabena Bizim ashabımız Yani dinde, fıkhta hadiste ilmi meşrepte ashabımız Akbaruna An Muaz ibn-i Cebelin Radıyallahu Muaz bin Cebelden şöyle söylediğini haber verdiler. <Sessizlik> Ennehu kâl: Ya eyyuhen nâsu ey insanlar! La ta'câlu bil belâi qabla nüzûlihi bazı rivayetle qabla evânihî bazı rivayette ve lâ tasta'cilu. Bunların hepsi nedir? Arapçanın fasahatı, genişliği, belagatına delalettir. Hadislerin ihtilafı, hadislerin problemi, ayetlere ve hadislere, rivayetlere uydurma ifadeler koyma değildir. Arap, felâ ta'cal'da der, felâ tesla Değil mi? Böyle. Arap'ın dili bu. Vazıa. La ta'calû bil-bela kıbr <gülüyor> nuzulihi. Bela başınıza inmeden, belanın inmesi için sorular sormayın. Olmalı şeyler üretmeyin. Feyevhebe <gülüyor> bikum. Ha, hüna ve ha Sizi alır böyle götürür bu tarafa. Sizin bir kısmınızı alır götürür bu tarafa. Yani sizi darmadağın eder, paramparça eder. Fe innekum in lem ta'celu bil belai qabla siz, belanın Allah'tan size gönderilmesinden önce acele etmez misiniz? Lem <gülüyor> yinfakka'l muslimun en yekuna fihum men izaa su'ila Süddide ve eğer siz böyle yapmazsanız, bilin ki Müslümanlar kendisine bir soru sorulduğunda isaretli olan, istihadı cevap verecek olan ve bu konuda söz söylediğinde de muvaffak olacağı bir insandan asla Müslümanlar mahrum olmazdı. Lem yemfet el Muslimun. Müslümanlardan böyle hiç eksik olmaz o zaman. Ama durmadan sorarsanız, durmadan sorarsanız, durmadan sorarsanız. Ne olur? Allah başınıza musibetler ve belalar verir. Soracak ilim adamı da bulamazsınız. Bulamayınca da ne olur? اتَّقَذَنَّاسُ اتَّقَذَنَّاسُ رُؤَتَاجُهَا لَمْ فَسْتَصُّهُمْ فَا اَفْتَوْهُمْ فَدَلُّ وَا اَدَلُّ O zaman insanlar gider, cahillerine yaparlar? Reis edinirler. Onlara soru sorup istifdalarınlar. Onlara da onlara bilmeden, ilim olmadan cehlen فَدَا verirler. فَدَلُّ فَا hem sapıtırlar, hem de sapıtırırlar. Dalalet öyle basit bir şey değil. Bakınız, yani dalalet'ı kuru bir kelime olarak almayın. Dalalet, kalbe, ilme, imana, süluka, ahlaka, ibadete, itikada hepsine gelir, sirayet eder. Ne gibidir? Hidayet. Hani tabiri zayir diye şöyle bazı şey koyuyorlar, şişe veya eşya koyuyorlar. Çin'de falan yapıyorlar ya, büyük bir stadyumda böyle birbirinin yanına şeyler koydular. Dikdörtgen, prizma gibi şeyler. Şöyle bir tanesini dokundular. O on binlerce efendim o şeyden birbirini sırtına o yapışık olan o prizmalar tamam mı? Dikdörtgen prizmalar ne oldu? Bir tanesi de tık vurmakla diğerlerinin hepsini yıktı. Onun için dalalet böyledir. Bir girdi mi insanın kalbine ve aklına Allah muhafaza buyursun. Allah'ın rahmeti varsa kurtarırız. Allah rahmet etmeyecekse bize biz gideriz. Kurtulamayız. Yani Hiçbir şeyi küçük görmeyin. Onun için Abdülhamd'e bir nasip ki siz öyle sorular soruyorsunuz ki ve öyle şeyler yapıyorsunuz ki onlar sizin gözünüzde bir çöp kadar küçük görür. Evet. Halbuki bizim baktığımızda onlar azaimden büyük günahlardan görürdük biz. Demek ki insanlar günahları işleye işleye batıla ve atar rıza göstere göstere göstere ne oluyor? kebail olan, büyük olan şeylerde gözümüzde küçük görünmeye başlıyor. Amr ibn Meymun, babası Meymun'dan rivayet ediyor. O da, An İbni Abbas'in radiyallahu anhuma İbni Abbas'dan rivayet ediyor. Diyor ki, yani Kale, Se'eltuhu an gaculin Adırtı Ramazanani. Fakar e kane olem yokun. Ben kendisine iki Ramazan uğradığı halde, iki Ramazan görmüş olduğu halde oruç tutmayan insanla ilgili soru sordum. Çünkü cümlenin arkasını zikretmiyor. Yani edrakahu ama edrek eden sonra ne yaptığını anlatmıyor rivayet. Bana dedi ki diyor Abdullah İbn Abbas, "Ekane evlem yekun. Bu oldu mu, olmadı mı?" Amr İbn Meymun diyor ki babası babam şöyle dedi. Yani Meymun öyle demiş. "Halem lem yakun ba'du." Henüz böyle bir şey olmadı. Dikkat edin bak çok önemli bir şey değil. Normal bir hepimize çok tabii gelir bu soru. Birisi gelip bize öyle dese. Ya üç Ramazan üstüse oruç tutmayan adamın hükmü nedir? Şimdi cevabı basit. Zor bir cevabı yok. Cevap dinde çok basit. Ama Hiddete geliyor hatırlayıp Bu Böyle bir şey oldu mu? İki vakit namaz kılmamış üst bir adam. Hükmü nedir? Sahabenin cevabı ne olurdu? Ekeneher de. Böyle bir şey oldu mu? İki vakit üst namaz kılmamış bir insan, bir Müslüman böyle bir şey oldu mu? Böyle bir vaka oldu mu? İslam'a böyle bir musibet, böyle bir bela meydana geldi mi? O anlamda diyor yani böyle bir şey oldu mu? Hale oturup Beliyeten hatta temzile Bu beladır. Böyle bir bela Müslümanlara musibet olarak uğramış mı ki? Hayır. Öyleyse bırak, bu bela ne zaman inerse, bir adam üst üste iki Ramazan idrak eder. İkisinde de oruç tutmaz ve kaza da etmemişse oruçlarını böyle bir olursa, o zaman gel sor. Kâle feddelletnâ lehu raculen tekâle qadken. Allah. Biz bir adamı ne yaptık bulduk. O adama söyledik. O adam sanki böyle bir şeyi görmüş de şahit olmuş gibi getirdik cemaatini, meclisinin içerisine onu soktuk. Tedlis yani. Derlesine O geldi sordu. evet Yani yalan yere dikkat edin. Yalan oluyor bu. Ama fedra öğrenmek için bunu yapıyorlar. Acaba ne olacak hükmü diye. Fakat buna yine kızıyor. hile bu. Bak yine öyle bir şey oldu dedi. Olmamış ama dikkat edin. Fekale <gülüyor> <gülüyor> yut'imu hanil evveli huma. selasine miskinen ilk kaza etmediği tutmadığı birinci ramazan yerine her gün için şey, bütün ramazan orucu için 30 tane miskine yedirir. Kulli yevmin miskinun İlk Ramazanı ne yapacak? Yemek yedirerek kefaretini vermiş olacak. İkinci Ramazanı kazanacak. Sonu. Subhanallah. Gördünüz mü? Olmamış o güne kadar böyle bir şey. Olmamasına rağmen soru soruyorlar. Ve Abdülahir Mesud'a diyorlar ki birisi geldi oldu diyor. Oldu deyince de bu fetvahı veriyor. rivayetimizi inşallah okuyalım. İshak İbn Süleyman diyor ki Haddesane el Umari an Ubeyd İbni Ubeyd İbni Cüreyç'ten bize bu haberi nakletti, konuştu. Kale kuntu eclisu bi Mekke'te ila İbni Umar'a kuntu eclisu bi Mekke'te ben Mekke'de otururdum, oturuyordum. <gülüyor> Ama kime? İlâ İbni Umar'a. Eclisü İlâ İbni Umar'a cümlesi geldiği zaman Eclisü ila dendiğinde Arapça'da ben onun derslerine hazır olur, katılırdım demektir. <gülüyor> <gülüyor> Radıyallahu anhu Yevmen ve İlâ İbni Abbas'in Yevmen Bir gün Abdullah Ömer'in dersine gider dinlerdim. Bir gün kimin? Abdüla İbni Abbas'ın dersine gider dinlerdim. Radıyallahu anhüme Yevmen Fema yakul İbn, Abdullah İbn Ömer fi ma yüs'elu la'il mali İbn Ömer'in sorulduğunda söyledikleri, cevap verdiği şey benim bir çoğuna dair ilmim yoktu. Ekseru mimmauftini. İlimden konuştukları kendisine fetva sorup da cevap verdiklerinden çoktu. Yani insanlar daha çok dinliyorlar, ilim tahsil ediyorlar, ilim talep ediyorlar, ilim talep etmekten fazla soru sormuyorlar. Demek ki esas olan nedir? İlim talebi, ilmi dinlemektir. İlmin içinde bir müşkil olursa, ilme dair, o zaman soru sorulur. Onun da faydası olur. Bilmeyenler öğrenmiş olur. Bilenlerin de ilmi pek, ilmi pekişmiş olur. Son bir rivayet var. Bab bitiyor. Onun için onu da okuyalım inşallah müsaadenizle. Yine Abdullah İbn Meksud'dan Ebu Vail nakletmiş. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma nedir? Taallemu Fea inne ahadakum la yedri meta yuhtalafu ileyhi Demin ezlisi ila gibi yani meta yuhtalafu ileyhi de ezlisi ila gibidir. <gülüyor> Ta'allamu ilim tahsil ediniz. ilim talep ediniz. Çünkü ya da zira zira Kâinna hadekum sizden herhangi biriniz birisi la yedri bil mes meta ne zaman yuhterefu ilehi kendisine ilim için insanların gelip de yanında duracağı veya kendisine gelecekleri bir zamanı bilemez ben bugün ilim öğrendim kimse bana bir şey sormadı işte. Ben bugün ilim öğrendim kimse bana itibar etmedi. Ben ilim biliyorum kimse işte bu ilmi benden öğrenmiyor demeyin diyor. Siz ilim öğrenin. Bir gün gelecek o ilminize insanlar ihtiyaç duyacak. O gün gelecek. Niye? Çünkü ilim kendi Yerini bulduğu zaman makamına Ulaştığında O insanlara bir şekilde Gider Eğer sahibi e, Hasen niyet sahibi bir kimse ise Peki Ve sallillahimma ala muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve cemii'l enbiya'i vel musselin